Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillah Şimdi bir arkadaş diyor ki Ben e, orucum Ramazan ayında bir tane geldi Benim e, Bana çok şey yaptı e, Damarıma bastı yani çok e, Şey yaptı Ben de ona çifrettim sövdüm onu Ağız şey olmuş yani e, Kavga etmişler sövmüş Onu babasının filan Vesaire diyor, Benim orucum bozuldu kaza edeyim mi onu soruyor. Evet. E, şimdi sövmek, fahiş kelimeler. Bunlar orucu bozmaz. Ma, bo, yani bozan şeylerden değil. Yani ma, maddi olarak orucuna bozar. E, üç mesele. E, yemek, içmek bir de cinsel ilişki. Onun haricindekiler orucun maddi bir artı bir içi. Böyle bozmaz. Ama neyi bozar? Ecrini azaltır. Savabını ciderir. Yani senin elinde oruç var bir dosya gibi ama dosyanın içi boş. Yani sen orucu tamam oruç olmuşsun ama içi boş. Namaz kılıyorsun ama namaz kıldığını anlamıyorsun. Fikrin başka yerde. Ondan sonra birden bakıyorsun salam verdin. Ne kıldın kaç kıldın bilmiyorsun. E bu nedir bu namaz yazar mı melekler bunu yazmaz. Oruç da öyledir. Sen sadece suzur açlık değil ki. Bak Allah Subhanehu ve Teala bakar esuresi 66 numarada buyuruyor. Ya eyüha Ladin âmanu, kütib alaikum cıyamu, kama kütib ala Ladinin min قبلكم لعلكم تتقون. Duruş eey iman edenler. Sizin üzerinize oruç ferz oldu. Sizden öncekiler gibi. Onların da üzerine nasıl ferz sizin de oldur. Ne için borcu ferz ettik? Lâlakum تتقون. Lâlakum nedir? Yani Ehli takva olursunuz. Dedik lealle Arapça'da de belki. Ama Allah Teala lealleyi kullada asayı kullansa nedir? Muhakkak. Çünkü Allah müstakbeli bilir. Ben sen gelirsin, bana sorarsın dersin. E, sen bana e, filan şey verir misin? İnşallah veririm. Çünkü bilmiyorum. Belki e, veremem. Allah ne yazıp onu Allah bilir. Ama burada sen tealluk ettiğin meseleyi Allah'a o kendisi diyor. Leallekum derken Kur'an içerisinde yani muhakkaksız ehli takva alacaksınız. Demek şu oruç olmamızdan ehli takva her el ona göre ehli takvaya yakışır mı çifre etsin, etmez. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buharide geçtiği hadiste ne buyuruyor? Menlem yedü' Menlem yedü' Qavle zûri Çim zur yalan Qavle zur yalan Kedib yalanı bırakmasa vel cehli vel cehle cehl nedir yani cahillığını yani ehli cahilin cahillerin ehlini cahillerin amelini bırakmadıysa vel amale bihi bunları hem bırakıp hem amel etmesi içinde feleysa lillahi hace fi an yad'a sou'u ta'amuhu ve şerabeh bunları bırakmadıkça Allah Teala'nın ihtiyacı yok, da o yemeğin yemen içmem bıraksın. Yani oruç sadece yemek içmek değil, zuru, kavul zur, yalan. Bu yalan değil, sadece zur nedir? Öyle bir e, az öz sözdür. Bunun içine yalan girer, gipet girer, şetim, seb, yani e, sövmek çifretmek, bunlar hepsi girer içine. Ondan dolayı diğer hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aynen buharide geçtiği, Bukhari Müslim'de geçtiği gibi ne buyuruyor? Dür ıza esbaha ahadakum yevmen saimen bir taneniz oruç oldu. Oruç günü kalktı, oruç tuttu. Fela yerfuz. <gülüyor> Rafz etmesin. Rafz et nedir? Yani kötü kelam, Kötü söz söylemesin. Vela yejhel. Yani cahillerin eline. Fein ımru'un şetemahu au qatelehu fel yekul inni saim inni saim. Eğer bir tane geldi seni söğdü, yen seni sataştı, yen seninle kavga etti, etme onunla diye git başımdan. Ben orucum, ben orucum, ben orucum. Bak ne kadar. Onun için orucunu bozmaz senin ey kardeş. Ama ne yapar? Ecrini götürür. Aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'dan geldiği diğer bir hadiste İmam Hakim rivayet ediyor. Leyses siyamu el ekli ve şurubu. Oruculuk sadece yemek içmekten değil. İnnemessiyamu, siyamın özü nedir? Minel lagvi ve rafeth. Lagu ve rafetten oruc alacaksın. Çöpçü şeylerden. Evet. Bir başka hadiste de aynen Ebu Hureyre'de rivayet geliyor. Sahih olarak İbn-i Mace'den. Dürrubba sa'imin leyse lehu min siyamihi illa cu' Durbaz o bazı insanlar için orucundan sadece açlık kalır. Baz ve rubba qaimin min kıyameh illes seher. Bazı insanlar geceler kalkıp namaz kılıyor. Yani ibadet ediyor. O kalkmasından, ibadet etmesinden ona sadece ne kalmış? Yorgunluk kalır. Yani gece uyumamak kalır. Neden? Yen yani ibadatu sünnete göre yapmıyor. Yen yani o ibadet aslında ne dediğini anlamıyor. Yani o ibadet aslasında e, başka e, şeylerle meşguldür, Ne kalıyor ona? Sadece e, yorgunluk kalıyor. Ondan dolayı var kardeşimizin orucu doğrudur ama orucu mükemmel olmak için tövbe edeceksin. Bir daha böyle şey yapmayacaksın. Önemli olan orucu olurken bütün ağzalarımız oruc olsun. Yani sadece ağzımız fercimiz değil bütün ağzalar kalbimiz en önemli orucu olması lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.